Merhaba, Japonya'daki Fukushima nükleer santrali felaketi araştırma paneli yeni bir felaketi engelleyici adımlar atılması için çağrıda bulundu. Japonya'da hükümetin yaptırdığı soruşturma diğer nükleer santrallerin yeni güvenlik önlemlerine rağmen başka büyük felaketler için hazırlıklı olup olmadığına dair şüpheler uyandırdı. Soruşturma sonrasında regülatörler ve santral operatörleri aleyhine bir rapor yayınlandı. Felaket hakkında bu ay ikinci olan bu rapor Japonya'da ses getiren nükleer karşıtı hareket tarafından da değerlendirilecek. Panelin ortaya koyduğuna göre Fukushima sonrası diğer santrallerde alınan güvenlik önlemleri insan hatası ya da doğal felaketle ortaya çıkacak büyük ve karmaşık bir felaketle başa çıkmada yeterli olmayabilir. Panelde hükümetin sürekli ve gerçek anlamda etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu. Japonya'da bunlar olurken Akdeniz'de bir tektonik çarpışma zonunda yani deprem zonunda bulunan Akkuyu'da Türk mimarisine uygun nükleer santral inşaatı yapılacağını dair haberler medya kanallarında duyuruluyor. Nükleer karşıtı kamp ise Akkuyu'da sürüyor. Demokrasi anlayışını yerleştirmek istiyorsak ilk yapmamız gereken halkı dinlemek. Türkiye demokrasisi sınavını insan haklarından sonra artık çevre alanında da vermeye devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği Kuzey Avrupa'da mide iltihabına yol açan beklenmedik bir bakterinin ortaya çıkmasında etken. Ulusal İklim Değişikliği dergisine yayınlanan yazıya göre Baltık denizindeki ısınma anları Kuzey Avrupa'daki vibrio enfeksiyonunun çıkışına tesadüf ediyor. Vibriyolar sıcak ve tropik denizler çevresinde artan bir bakteri grubu. Bu bakteri tipi insanlarda koleradan mide iltihabına kadar pek çok hastalığa neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar her yıl bir derece artan sıcaklıkta vibriyonun neredeyse %200'e varan bir artış oranı arasında net bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Sera gazı salınları artış ortalaması küresel yüzey sıcaklıkları için 1980'den 2010'a kadar onar yıllık sürede 0.17 santigrat derece şu anda artmış durumda. Kuzey Almanya Brunswick'te 4 yıldır planlanan kömürlü termik santrali kurma planı sonunda reddedildi. Greenpeace'in proje ortaklarına yazdığı böyle bir santralin karbon salımlarının aşırı olacağını açıklayan ve belediye birimlerine şikayetleri de içeren açık mektup işe yaradı ve proje reddedildi. Bu proje planlandığında mevcut şartların ve anlayışın çok değiştiğini belirten proje yetkilisi mektubun yazarlarının sıraladığı karbon salımı, iklim değişikliği gibi konularda belirttikleri farklı düşünceler ışığında böyle bir projenin gerçekleşmekten çok uzak olduğunu söyledi. Artık bir takım küresel gerçekler anlaşılıyor. Almanya'da kömürlü termik santrallerinden vazgeçilirken, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Aksa Enerji tarafından Bolu'nun Göynük ilçesinde kurulacak termik santralin temel atma törenine katıldı. Törende şu anda ürettiğimiz elektriğin yaklaşık dörtte birini, Termik santrallerden karşılıyoruz. Hedefimiz üretimimizin en az %30'unu kömürden sağlamak diyen Bakan Yıldız, iklim değişikliğiyle kömürlü santrallerin geleceğimizi yok ettiği gerçeğini bir bakıma görmezden geliyor. Bakan Aksa Enerji'yi bu yatırımdan dolayı kutlarken gazeteler büyük çaplı enerji ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı, rüşvet alındığı, ihalelere fesat karıştırıldığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma sonrası Aralarında Aksa Enerji'nin sahibi Cemil Kazancı'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında karara varıldığını yazıyordu. Hürriyetin haberine göre en ağır cezalardan biri de 3 yıl 4 ay hapis cezası ile Aksa Enerji sahibi Cemil Kazancı'ya verilmiş. Şu anda mah üst mahkemede karar. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Nihai karar. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdis'i başkan Çam'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kimyasal silah kullanma şartını açıkladı. Suriye'deki kimyasal silahların ordunun kontrolünde olduğunu belirten makdis'i söz konusu silahlar asla sivillere karşı kullanmayacaklarını, ülkelerine dış müdahalede bulunulması durumunda kimyasal silahlara başvurabileceklerini söyledi. Ancak Suriye Ulusal Konsey Başkanı Abdülbasit Şeyda'ya göre ise, Esad yönetimi kimyasal silah kullanmaya başladı bile. Seyda dün yaptığı açıklamada aldığımız son bilgilere göre Esad yönetimi artık bazı bölgelerde kimyasal silah kullanmaya başlamıştır dedi. Kimyasal silah kullanımı suçsuz insanları olduğu kadar suçsuz doğaya da verdiği zararla bir evrensel suç. Erginleşerek Sakarya nehrinden çıkan bir gün sinekleri Sakarya köprüsü üzerinde çiftleşme uçuşlarını yaparak topru şekilde öldü. Ömürlerinin %99'unun larva halinde suda geçen bir gün sinekleri adı üstünde bir gün bir ile 3 yıl arasında süren ergenleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıkıyor ve bir gün yaşıyor. Sudan çıkan binlerce sinek ışığa yönelerek Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde toplandı. Köprü üzerindeki aydınlatma direklerinde bir süre uçuşarak çiftleşen binlerce sinek Toplu şekilde öderek yolu beyaza büründürdü. Vatandaş her yıl aynı olayın yaşandığını ifade ederek yolda biriken ölü sineklerin yolu kayganlaştırarak kazaları neden olmasından ve kötü kokudan şikayet etti. Bir gün sinekleri dillense de konuşsa. Üreme alanıma köprüyü diktiniz, ışıklarla beni tuzağa düşürdünüz. Böyle her yere yol ve köprü yaparsanız sizin de sonunuz benim gibi olacak dese. Dinler miyiz acaba? Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kılın.